ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tabi'ahum bi ihsânin ilâ yawmiddîn Fatiha Suresi tefsirinde geldik. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Buyruğuna ve devamına. Geçen hafta İhtinâs sıratal müstakîm buyruğunu şerh etmiş, <gülüyor> izah etmiştik. <gülüyor>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 Sıratallezîne <hill> o kimselerin yolu ki sanki sırat-ı de nedir diye bir soru sorulmuş da cevabı veriliyor gibi ihdina sıratal mustakim bizi sırat-ı müstakime ilet sanki sırat-ı de nedir bu kimlerin yoludur gibi bir soru sorulmuş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 O kimselerin yolu ki demek. Sırat-ı mustakim sıratullezine o kimselerin yolu ki en'amte aleyhim. Allah onlara nimetler vermiş. Yani Allahu Teala'nın kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ihdina sıratal <gülüyor> mustakim. Allah'ın bizi sırat-ı mustakime ilet sıratı zelinin anamta aleyhim o kimselerin yoluna ilet ki sen onlara nimet lütfetmişsin. müellifimiz müfessirimiz rahmetullahi aleyh kendilerine nimet verilenleri peygamberler sıddıkları şehitler ve salihler olarak tefsir etti bu tefsirdeki müellif rahmetullahi aleyhin dayanağı nisa suresindeki ayettir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 bu asırda, bu zamanda kitap ve sünnete bakarak insanların yeniden icat edebilecekleri bir yol değildir. Bu yolda daha önce yürüyenler vardır. Allah onların nimetlere gark etmiştir. Nimetler vermiştir. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle sırat-ı yani kitap ve sünnet yolunu iyice bize teşrih ediyor. iyice açıklıyor. Hiçbir iş kalmasın diye. Gözümüzle görür gibi bilelim. Nedir sırat-ı mustakim? Nedir dost doğru yol? Gözümüzle görür gibi bilelim, görür gibi. Elimizle tutar gibi bilelim. Yakinen bilelim diye teşrih ediyor. Sıratal lazina en'amta aleyhi. Peygamberlerin yolu, sıddıkların yolu, şehitlerin yolu, salihlerin yolu. İşte bu ümmetin Resulü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 Hâkeza ve diğerleri de yani. Diğer sahabe-i kiram da. Salihler, diğerleri. Mus'ab, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde İbnül Cerrah, Selefi Salih'in Rezvanullahi Aleyhi Mecmaiyyah. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum mecmain. Bu ayetin kendilerine nimet verilenler diye kastettiği kimseler öncelikle öncelikle kimlerdir?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 Onlara ihsan ile ta, radıyallahu anhum ve radu'a ihsan ile tabi olanlar. Demek ki onlara ittiba selef-i yoluna ittiba, sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecma'inin yoluna ittiba bizzat emredilmiştir. Kimdir selef-i salihin? Selef-i salihin denildiği zaman kardeşlerim bu kavram mutlak olarak kullanıldığı zaman sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecma'ine ıtlak edilir. Onlar için kullanılır. Daha sonra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 tezki olmuş değil. Sonradan gelen iki nesilden kimler tezki olmuştur? İhsan ile ilk nesle tabi olanlar. tabi olanlar. Yani onların izince gidenler. İşte bu ayette de bize bir yol göstericilik var. İhtinas sırat almustakim sıratallezine en'amta aleyhim. Kendilerine nimet verilenlerin yolu. Şimdi bu ayet sayesinde sırat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 sırat-ı müstakimin ne olduğunu daha net, daha açık hiç tartışmaya meydan vermeyecek şekilde ortaya koymak için sırat-ı müstakimin iki zıt uçunu, sırat-ı müstakim ortadaki yoldur, vasat ümmetin yoludur, iki zıt uçunu da bize haber veriyor. Sırat-ı müstakim olmayanları da haber veriyor. Ta ki sırat-ı müstakimin ne olduğuna dair zihinler iyice netleşsin. Ne buyuruyor Rabbimiz azze ve celle? Gayril sıratal lazina en'amta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veled dallin. Sırat-ı müstakim ne değildir? Gayril mağdubi aleyhim. Kendilerine gazap olunmuşların yolu. Bu sırat-ı değildir. Ya Rabbi bizi bundan uzak tut. Veled dallin ve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 Sırat-ı müstakimi tefsir ederken ne demişti? Hakkı bilmek ve ona uygun amelde bulunmak. Peki, sırat-ı müstakimin iki zıttı. İki zıttı. Birincisi mağzub aleyhim. Mağzub aleyhim. Kimdir bunlar? Kendilerine gazap bulunanlar. Müellifimiz dedi ki, hakkı bilip gereğince amel etmeyenler. İşte onlar mağzub aleyhimdir. <gülüyor> Kel Yahud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 Yani Hristiyanların yolunu, Hristiyanların sünnetini, Hristiyanların izlediği tarikatı devam ettirmiştir. Her kim ilmiyle de amel etmezse o da Yahudilerin yoluna uymuş demektir. İşte Yüce Allah Azze ve Celle bize sırat-ı müstakimin zıtlarını haber verdiği ve bu suretle sırat-ı müstakim artık iyice bizim için netleşti. Çünkü her şey zıttıyla en iyi bilinir. Her şey zıttıyla en iyi şekilde bilinir. Mağdubu aleyhi'mi gördün, dallini gördün, sırat-ı mustakim senin için netleşir. Eğer mağdubu aleyhi'mi ve dallini görmezsen, fark etmezsen senin için sırat-ı netleşmez. Sırat-ı mustakim açığa çıkmaz. Bu ayetlerin toplu tefsirinde ne anladık?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 Yine buyurdu ki, onlar bugün ben ve ashabım, ashabın zikrine ne lüzum var? Ne lüzum var? Lüzum var ki konuldu oraya. Ben ve ashabım bugün hangi yol üzerindeysek, o yolu izleyenler, o yolda olanlar, kurtulan fırkadır. Ehl-i sünnet vel cema'a, taifetul mansura, bu fırkadır. Ehl-i sünnet vel cemaat. İşte bu bu ayetlerde ehl-i sünnet vel cemaatın kardeşlerim ilkelerinden temel ilkelerinden bir ilkeye işaret var. Böylece şunu kavramış olduk. Ehl-i sünnet vel cemaatın menheci Kur'an ve sünnet deyip sonra kitap ve sünneti kendi hevası istikametinde tefsir etmek değildir.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 Bugün de yüce Allah'a şükürler olsun. İbnü Buhari'nin işaret ettiği gibi sorulduğu zaman ehli sünnet nedir? Ehli sünnetin yolu nedir? Sünneti tarif eder misiniz? Denildiği zaman bizim elimizle böyle işaret edebileceğimiz elhamdülillah alimler, ehli sünnet imamları var elhamdülillah. Yüce Allah'a şükürler olsun. Bu hayır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 öbürleri öbürleri de ilimleriyle amel etmeyenler. allah Teala Azze ve Celle bunların tümünün yolundan bizi sakındırmıştır. Bugün sırat-ı mustakimin de imamları olduğu gibi Yüce Allah'a şükürler olsun bu bidat yollarının, bu dalâlet yollarının da imamları var. Bugün de dün olduğu gibi sırat-ı mustakimi bilmek Sırat-ı müstakimi öğrenmek o zıtlarını öğrenmeye bağlı. Eğer Sırat-ı Müstakimi, Ehli Sünnet ve'l Cemaat yolunu zıtlarını bilmezseniz sizin için Ehli Sünnet'in yolu hiçbir zaman netlik kazanmayacaktır. Hiçbir zaman. Ehli Sünnet nedir? Allah göktedir, eller göğüstedir. Raful yedein Allahu akbar Allahu akbar budur Ehli Sünnet. Hep böyle gelir, böyle gidersiniz.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 Biz buna bina enzikle diyoruz o isimleri, buna bina enzikle diyoruz, ki hak ap açık bir şekilde ortaya çıksın, batıl da ap açık bir şekilde ortaya çıksın. Yoksa bu isimleri zikretmekteki herhangi özel bir amacımız yok ya, yani. herhangi özel bir maksadımız yok. Bizim onlarla dünyevi bir ticaretimiz yok, adamlar bize kazık da atmadı. İçimizde dünyevi bir sebeple kim besliyor da değiliz.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 aksul amelidir. Onlara duyduğumuz buğuz, öfke ve kızgınlık. Aksul amel yani. Yani sünneti seven onun için bugün bir e, kitap var. Arkadaşlar çoktandır o kitabı bekliyor. Bugün onun üstüne biraz çalıştım. Şirk ehliyle muvalaat etmenin hükmü.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 kim sıratı müstakim üzere? <gülüyor> bu iki nuru cem edenler. Bu iki nuru cem edenler. İlmi ve ameli kendilerinde cem edenler. Yüce Allah Subhanahu ve teala bize itikatta, amelde, muamelatta, fıkıhta ilim nasip etsin. Amin. Ve bunların tamamında amel nasip etsin. Amin. Eğer bu iki nuru elde edersek işte o zaman hakkı görür, hakkı uyarız.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 ulûhiyet tevhid bu. Tevhid üç ayrılıyor. Rububiyet, ulûhiyet. Peki isim ve sıfat tevhidini nasıl tarif etti müellifimiz ya da siz isim ve sıfat tevhidini nasıl tarif edersiniz? Ne demek bu isim ve sıfat tevhidi? Buyur. Eyvallah hocam. Hocam Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendini nasıl vasfetmişse biz onun vasfettiğini böyle iman ederiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismıyla Allah Teala'yı nasıl vasfetmişse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 Teala'nın eli, yüce Allah Azze ve Celle'nin yüzü. Yüce Allah'ın bir yüzü var mı? Var. Haktır, gerçektir. Ha, bir kişi ne zaman tatilci olur? Yüzü yüzünden kasıt olarak tevil ettiği Bu tatildir. Veya yüzünden kasarın olarak... inkâr ederse. Nasıl? Yoktur derse. Hocam tahrif olmuyor mu Nasıl? Tahrif olmuyor mu Osman? Her tahrif bir tatildir. Her tahrif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 bunun ehli sünnet vel cemaat için önemli bir kaide söylemiştik bunu. Bunu iyice belleyin kardeşlerim. ehli sünnet vel cemaat Allah'ın isimleri ve sıfatlarında nedir sorusunu kabul eder. mi? Evet, eder mi? Nedir? nedir? Yani Allah'ın sıfatları hakkında nedir diye sorulur mu? Evet. Sorulur. sorulur mu? Sorulur. Sorulur. Ha.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 Af açık, sırat-ı müstakimi budur. Ve sırat-ı müstakim denilince evvela akidedir. Bir insan akidede sırat-ı müstakimden sapmışsa, bir insan akidede sırat-ı müstakimden ayrılmışsa, artık geriye ne kaldı ki? Ne kaldı ki geriye? İnançta, hatta akidenin temeli olan, marifetullahta, Allah'ı tanımadı.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 <gülüyor> öyleyse akidede sapanların hiçbirisi sırat-ı müstakim üzere değildir. Sırat-ı müstakim üzere değildir. Vay be! Demek onlar sırat-ı müstakim üzere değil. Şimdi lafı tersinden anlamayın. Cehennem ehli. Değil. Sırat-ı müstakim üzere değil. Sırat-ı müstakim üzere değil. Ya bu çok ağır oldu. Ağır da olsa bu böyle. Akidede sapan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 Cehenneme gidiciler olarak vasfedebilir misin? Evet. Elbette vasfedersin. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle vasfetmiştir. Ehl-i sünnet ve cemaat dışında bütün fırkalar cehennemin tariki üzerinde. Fakat cehenneme girmeden de kurtulabilir. Bu başka bir bab. O da ehl-i sünnetin vaad ve vaid naslarına yaklaşımı. Bu çok önemli bir esas akidede. Vaad ve vaid nasları var.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 Evet, biz nereden nereye geldik? Ne diyorduk? Biddat e, ehlinin durumundan bahsediyorduk. Buraya da herhalde isim ve sıfatlar da gördük. Heh, isim ve sıfatlar tevhidinde ehl-i sünnet vel cemaatın yolu bu. <gülüyor> Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhididir. Ve bu ümmet arasında kardeşlerim ilk defa dalalet uluhiyette ve rububiyette yaşanmadı, gerçekleşmedi.